Go See, it's there. talking Herkese merhaba, ben Ayşegül. Merhaba, Didem ben. Bugün Didem'le birlikte bir Gökkuşağı programı yapmaya niyetlendik. Ve bu niyetimizi çevremizdeki çeşitli aktivist arkadaşlarımızla paylaştık. Onların ses kayıtlarının da program içinde yer alacağı, hem onların hem bizim seçtiğimiz müzik parçalarının yer alacağı, Renkli ee, bir program hazırladık sizler için. Evet, bir onurayı özel programı hazırladık, ee, çeşitli arkadaşlarımızın da katkılarıyla ve Indigo Girl dinleyerek başladık. Power of Two onu da anons edelim ee, ve bir Jack Cohen'e bir gün aydın diyelim. Aynen, onun da şöyle bir hikayesi var benim için. Yıllar önce e, tahminim 99 yıl 99 2009 yılı pardon e, tam 14 Şubat günü bizim program günümüzdü, Hikayenin Kadın Hali program günüydü ve ben tek başıma bir müzik programı yapacaktım. Aşk parçalarından oluşan bir müzik programı yaptım ama içinde tabii her türlü aşk vardır, aşk aşktır diyerekten her türlü aşkın kutlandığı, biraz bugün yaptığımız Gökkuşağı programı gibi aslında bir 14 Şubat programı, Sevgililer Günü programı yapmıştım. O zaman her Harbiye'deki yerimizdeydik. E, ofisler üst katta, stüdyo alt katta. Program bittikten sonra canlıydı. E, baktım Jacques Cohen gelmiş aşağıya. Sen ne mi diye ilk önce böyle bir girdi. Yani bir sevgililer günü programı tabi açık radyo hiç yakışmıyor. <gülüyor> Aslında çok da yakışıyor başka bir şekilde ama. Evet ama tabii sevgililer günü çok ticarileşmiş. Yani hani açık radyo her gün Kainata ve tüm canlılara e, sevgiyle, aşkla e, hitap eden ve e, herkesin sevgisini, aşkını kutlayan bir radyo. Onu bir güne sıkıştırmak anlamında yakışmıyor tabii ki. Ama böyle bir girdikten sonra sonra dedi ki ama yapılacaksa böyle yapılmalı. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da çok hoşuna gitmiş çünkü. E, bu kadar renkli bir e, aşk programı, her türlü aşkın e, kutlandığı bir program. Çok özel bir insandı. Biliyorum sen çok daha yakındın Didem'cım onunla ama ben de tanıdığım için e, çok mutluyum. Ona da bir günaydın diyelim. Beni de açık evet. radyoya getiren odur. Onu da böyle de bunu da anmak isterim. Jack babam derim. Sen biliyorsun ama dinleyiciler evet. de biliyorlardır. Ona da bir günaydın demiş olalım. Indigo Girls'ı çok severdi. Onun sevdiği müzikler bu ara hep karşıma çıkıyor bir şekilde. Evet, birkaç hafta önce. Ölüm yıldönümüydü galiba değil mi? Evet, evet. Hem doğum günüydü birkaç hafta önce de. <gülüyor> yani hepsi birden büyük bir sevgiyle yad etmiş olalım onu da. Evet, Günaydın çok, çok Jack. Evet, günaydın sevgili Jack. Ee, çok güzel izler bıraktı arkasında. Hmm, sevgiyle efendim. anıyoruz onu. Şimdi, şimdi aslında e, biz sesimizi duyurduk. Kainata e, sevgimizi yolladık, Şimdi başka seslerden de sevgiyi duyalım istersen. Tamam, harika. Ee, biz e, bir grup e, insana açık bir çağrı yaptık. Dedik ki benim için sizin için gökkuşağı ne demek veya sizin için onur ayı, onur haftası ne demek. Onlar da kısa kısa cümlelerini e, kaydedip gönderdiler bize ve Türkiye'nin çok farklı yerlerinden geldi bu kayıtlar. Hepsine yerekten teşekkür etmek istiyorum. Öncesinde ben kendi cümlemi paylaşmak istiyorum aslında. Ya, evet. Hani sesimi kaydetmedim ama kaydedecek olsam herhalde şöyle derdim. Benim için Gökkuşağı bu dünyadaki biricik varoluşumuzun hayatın tüm renklerinde özgürce ifade bulması demek. Hayatı ve kendimizi her şeyimizle, tüm renklerimizle, sevgiyle kutlamak demek. Ve... Yıllarca bu kutlamayı hep birlikte sokaklarda ve farklı ortamlarda buluşarak yaptık. Ama şimdi de Açık Radyo sağ olsun bizi buluşturuyor. Şimdi bu bir araya getirdiğimiz bizimle çok yüreğimize dokunan seslerini, cümlelerini paylaşan arkadaşlarımızın bir kısımda şimdi yer vereceğiz arka arkaya. Benim için gökkuşağı yaşama sevinci demektir. Benim için gökkuşağı, su damlalarının berraklığına kapıları açabilme gücü demek. Eşsiz kırılmalardan yansıyan renklerin ihtimaline inanmak demek. Merhabalar, ben Ebrun İhan Ceykan. Ee, bu sıralar birbirimizin sesini duymaya çok ihtiyacımız olduğunu hissediyorum. En azından ben öyle bir ihtiyaç içerisindeyim. O yüzden umarım ihtiyacı olan başka biri de ee, bu sesi duyar. Onur haftası, onur yürüyüşü benim için birbirinden çok farklı anlamları olan etkinlikler, zamanlar. Ama bu sıralar galiba en çok aklıma gelen, en çok anımsadığım e, annemle beraber ve o zamanki partnerimle beraber yaptığımız onur yürüyüşü e, hayal bile edemediğim e, bir durumun gerçekleşmesine vesile olmuştu. Ee, bu yüzden bu kaydı dinleyen herkese söyleyebileceğim şey şu ki e, her şey mümkün hatta hayal bile edemediğimiz güzellikler mümkün ee, yaşasın onur haftası yaşasın onur yürüyüşü yaşasın renklerimiz diyorum. Benim için gökkuşağı renklerin cümbüşü içinde sınırsızca aşık olmak ve özgür olabilmek demek. Gökkuşağı benim için içine doğduğumuz tüm kısıtların ötesinde birbirine sımsıkı sarılmanın imkanlarını açmak demek. Hangi yaşlardaysak fark etmez hepimizin çocukluklarının yan yana oturup bir parkta hiçbir zorbalık olmadan oynayabilmesini sağlamak. Bulut tiyatroda oyunlarımızı hazırlarken her masa başında, sahnede, her dramaturji çalışmasında güç aldığımız renkler. Bazen tek düze ya da tek sesli ilerleyen kortejlerdeki adrenalin. Hayat kaynağı ve en çok da bu alanda çalışan aktivist dostlarda, arkadaşlarda özellikle gördüğüm, hayranlık duyduğum sebat ve dirayet. Onur ayına, onur haftasına ve ona yıllardır emek verenlere her daim saygıyla, sevgiyle, dayanışmayla. Bulut Tiyatro'dan Özge. Ve çocukluktan bahsetmişken sırada çalacağınız parçayı çok yakında kaybettiğim iki çocukluk arkadaşıma, Pelin ve Sırma'ya armağan etmek istiyorum. Çok teşekkürler, sevgiyle. Evet, burada bir ara verelim dedik e, seslere. Öncelikle Özge'ye ve Pelin ve Sırman'ın tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun. E, yakın dönemde kaybettiler arkadaşlarını ve sanırım şu anda bir grup arkadaşı dinliyorlar bu programı. Bu dönem tabii kayıplarımızı yaşamak için çok zor bir dönem. Bir araya gelemiyoruz, birbirimize sarılamıyoruz taziye dediğimiz süreç çok önemli bir süreç acıyı paylaşmak, paylaşmak onu çok yapamıyoruz ama Özge ve arkadaşları bunun için pek çok güzel ortam yaratmışlar şu ana kadar mesela bir gece hep birlikte aynı saatte buluşarak mum yaktılar arkadaşlar için onu biliyorum biz de şimdi bir mum yakalım istedik Pelin ve Sırma için mumumuzu yakıyoruz ve onlar için ee, ...arkadaşlarının birlikte seçtiği bir parçayı çalıyoruz. she got the word She said I suppose you've heard. But Alice, Well I rushed to the window I looked outside, but I could hardly believe my eyes. Some big limousine rolled up, onto Alice's drive. Oh, I, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna to know. Cause for 24 years I've been living next door to her. Yeah, love. dinledik Living Next Door to Alice. Bu parçayı da Özge seçmişti arkadaşları için. Onlara da bir günaydın diyelim Sırma ve Pelin'e ve arkasından yan tutan bütün arkadaşlarına da tekrar bir günaydın diyelim. Tuhaf bir dönem yaşıyoruz ve bu dönemde yasımızı, coşkumuzu sevgimizi paylaşırken biraz uzak <gülüyor> bu vesileyle uzaklar demişken de e, bir parçamız daha var ve o parçayı sunarken yine dünyanın öbür ucunda e, şu anda bir şekilde direnen e, herkese de günaydın demek istiyoruz Shia Diamond'a bak vereceğiz American Tide'i dinleyeceğiz şimdi ve sonrasında görüşürüz I don't like antiques, I want something new The world don't like no freaks coming in their rooms But this beggar's got a right to choose I'm not a stranger, I'm just like you I need love, I don't need money after all these years Baby, I'm still running Who's gonna say my want is not a need It looks that gets so dirty after all these years, baby. It's still hurting. Who's gonna say my won't is not a need? Just want my piece of the American pie. Got your slice, where is mine? put my fingers on this thing called life. Just the piece. chains of old beliefs I'm the flame that you can't unsee I don't like teeth I want something new I got my dignity gonna live my truth Like the southern smile I just can't lose Let my life sweep across the room You may laugh but he's not funny That's the thing that keeps me coming. Who's gonna say my want is not a need? All those looks that get so dirty lets me know that they're still learning. Who's gonna say my want is not a need? Just want my of truck, American car. You got your slide. Is mine. Put my fingers on the thing called life. Just a piece of the American time. Break the chain. I'm the. Kaya Diamond'dan American Pie dinledik. 94.9 Açık Radyo burası. Hikayenin her halini dinliyorsunuz. Gül ve ben Didem buradayız. Bugün bir aslında kutlama programı yapıyoruz. Bir Onur Ay'ı kutlaması yapıyoruz burada. Ve American Pie dinledik. <gülüyor> Bununla birlikte şu anda Amerika'da başlayıp aslında bütün dünyada devam eden Black Lives Matter hareketini de bir selam göndermek istiyoruz. Shia Diamond'ın bu 2018'de çıkan parçası, kendisi siyah bir trans e, aktivist, e, bu hareketin arkasındaki temel soruyu soruyor. Bizim bu Amerikan pastasındaki yerimiz ne, neredeyiz diye soruyor. E, bütün dışlanmışların, e, siyahların, transların, e, bütün dışlanmışların bu pastadaki yerini e, diye soruyor. Şu andaki Black Lives Matter hareketi de bunu yapıyor ve aslında tarihsel olarak baktığımızda bunu en kapsayıcı şekilde yapan hareketlerden bir tanesi. Yani herkesi kapsayarak... E, e, Adalet ve eşitlik ve özgürlük talep eden bir hareket ve Black Lives Matter'ın kendi e, hikayesi de çok ilginç. İlk bu hashtag'ı başlatan, sonra da bunu bir harekete dönüştüren, şimdi de e, bir organizasyon olarak aslında yıllardır e, Amerika'nın her yerinde e, çok yoğun çalışıyorlar, bir e, güçlü bir taban örgütlenmesi olarak. Onu da başlatan üç feminist kadın, e, iki tanesi queer feminist e, aktivist olarak kendilerini e, tanımlıyorlar. E, Alicia Garza, Patrice Collins ve Opal Tometi, yıllarca verilen emeğin o bir araya gelmenin bütün farklılıklarımızla gökkuşağının her rengini bir araya getirerek örgütlenmenin sonucunu görüyoruz şu anda Amerika'da yükselen güçlü seste. Umuyoruz. Önemli yapısal değişikliklerin şiddeti azaltacak, eşitliği ve özgürlüğü mümkün kılacak önemli değişikliklerinde bir e, dönüm noktası olur e, şu anda devam eden hareket. Oradaki herkese de çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, oradaki herkese de e, bir şarkı da yollayalım. Şimdi sindil Loper'a kulak vereceğiz, oradaki bütün renklere ve aslında bir e, selam olsun. True Colors dinleyeceğiz. Çok severim anladım. ben bu şarkıyı. Evet, evet. Bütün gerçek renk, hakiki renklerimizle, hakikatimize sahip çıkarak bütün renklerimize sahip çıkarak var olduğumuz, dans ettiğimiz bir dünyayı kutluyor Cindy Gonna see your true color shine Cindy Lopper'a kulak verdik. True Colors. Ee, Didem'in de benim de çok sevdiğimiz bir parça bu. Bizim bir de tabii gençliğimize de Evet, <gülüyor> hala genci zaman. Hala <gülüyor> zaman. Daha genç olduğumuz günlere denk geliyor. 1986'da çıkmıştı bu parça ve yani hiç eski mi diye düşünüyorum. Ben ne zaman dinlesem beni çok mutlu ediyor. Senin gerçek, hakiki renklerini görüyorum ve onun için seni seviyorum. O kadar güçlü bir ifade ki her birimizin birbirimizin ve kendimizin hakiki renklerini görüp olduğumuz halimizle kendimizi ve birbirimizi sevebildiğimiz bir dünya bambaşka bir dünya olacaktır. Bu yolda ilerleyen ve bu daveti yapan herkese buradan selamlar ve sevgiler. Sindiloper aslında bu parçadan sonra aynı isimde bir örgütlenme kuruyor. True Colors United Initiative diye. Ve LGBTQ evsiz gençler için ...destek sağlayan bir inisiyatist bu. Dolayısıyla hani sadece sözde kalmıyor... ...evsiz gençlere de e, kucak açan bir... ...bir harekete gösteriyor. ve örgütlenmeye dönüştürüyor. Aslında birçok şarkısında hem kadın hareketine... ...hem LGBTİQ hareketine seslenen bir müzisyen. O yüzden ikimiz de çok seviyoruz. <gülüyor> Ona da buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Ee, şimdi yine e, dört arkadaşımıza kulak vereceğiz onların sesleriyle kutlayacağız yine gökkuşağının dört farklı rengine kulak verelim benim için gökkuşağı demek tüm gürültülerin ve bağırışların arasında bile duyulan ben varım buradayım sesidir naif ama bir o kadar kararlı kırılgan ama bir o kadar cüretli. Benim için gökkuşağı, 3,5 yaşındaki kızımın bilmecesi gibi. Gökyüzünde bir köprü, renkleri türlü türlü. Farklı kimlikler ve bireyleri ortak bir gökyüzü altında bir köprü gibi buluşturan umut, özgürlük ve varoluş simgesi demek. Onur haftası benim için hayatı tüm renkleriyle kutlamak demek. Özgürce eğlenmek, coşkuyla ve gururla kendimiz olmak demek. Gökkuşağının tüm renkleri kutlu olsun. Sevgiler. Merhaba. İzmir'den herkese selamlar. Ben Erdem. Bence LGBT'yi artı onur ayının kutlanma nedeni olan ve LGBT'yi artıların onur duydukları şey... ...hakkı olana sahip çıkma ve bunun için gösterdikleri direniş, haklarını barışçıl yollardan arama... ...ve zor durumda olanlarla dayanışma gibi değerler üzerine kurdukları kültür ve gelenekleridir... Ee, bu kültür ve geleneğe dair merak edenler için de bir haberim var. Siyah Benbüyük'ün in Instagram hesabındaki profilde yer alan linkte e, 80'li ve 90'lı yıllardaki Liburnya hayatına dair e, iki adet kitaptan oluşan bir sözlü tarih çalışması var. E, bu çalışmanın e, iki kitabını oradaki linkten indirip okuyabilirler. E, onray'ı herkes için kutlu olsun. E, son olarak da istek şarkım Natasha ben Reddingfield'dan Unwritten. Herkese selamlar. up the dirt. Tasha Beddingfield'dan Arata'nı dinledik. Bu işte benim çok sevdiğim bir şarkı. Çok güzel bir, bir dans şarkısı. Beraber dans edebileceğimiz daha özgür günler için olsun. Zoom'da yapıyoruz bu kaydı ve karşılıklı dans ettik bu parçayı <gülüyor> dinlerken Erdem sana da teşekkür ediyoruz. Ee, bu harika istek parçası için. Evet, ee, siyah ve... Pembe Üçgen'e de bir selam etmiş olalım. İzmir'deki arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Aynen ve bütün bu kayıtları gönderen arkadaşlarımıza gerçekten yürekten teşekkür etmek istiyorum. Her birini dinlerken böyle içim umutla ve coşkuyla doluyor. Ben varım buradayım diye vurguluyordu bir arkadaşımız. Hani gökkuşağı bu demek, bunun etrafında bir araya gelmek demek. Coşkuyla ve gururla kendimiz olmak. Onur Ayı tam da bunu yapıyor, bu hissi veriyor bize ve Onur Ayı'nın da ötesinde coşkuyla ve gururla bu hayatı deneyimlemek, herkesin deneyimlemesi herhalde hepimiz için daha anlamlı kılacaktır bu dünyadaki varoluşumuzu. Bunu mümkün kılan hareket, hareketle LGBTİ artı diye şimdi onu isimlendiriyoruz. Uzatabiliriz aslında harfleri, <gülüyor> Q, queer vesaire. Bu hareketin Türkiye'de doğuşundan birazcık bahsedelim diye istedik. 1987'de ilk taksimli bir açlık greviyle, Sesini duyuruyor. Gizli Parkı'nda hatta oluyor bu açlık grevi. Sonra 93 yılında e, Lambda İstanbul, 94'te Kaos ile kuruluyor. Hala e, Türkiye'deki de LGBT hareketinin önemli örgütleri bunlar. E, fakat şimdi 15 yılda 50'den fazla LGBT grubu, inisiyatifi, örgütü var. Dolayısıyla son derece yaygın bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Siyah Pembe Üçgen 2001'de İzmir'de kuruluyor. Biraz önce Erdem ondan bahsetti ve onun duyurduğu çalışma, sözü çalışması bence çok kıymetli bir çalışma. Çünkü 80'lerde, 90'larda nasıl yaşandı LGBT hareketi üzerine çok az bilgi vardı elimizde. Siyah Pembe Üçgen'in bu çalışmayı yapmış ve herkese paylaşıyor olması çok heyecan verici. İlk onur yürüyüşü 30 kişiyle 2003 yılında yapılıyor. Ee, ve e, onun ardından 2006'da Ankara'da ilk onur yürüyüşü oluyor ve homofobi karşıtı buluşmalar başlıyor. Yıllarca devam eden çok etkili buluşmalar e, oldu onlar. 2006'da Pembe Hayat e, kuruluyor. E, 2007'de İstanbul LGBT Dayanışma Derneği kuruluyor. Yani artık transların e, bağımsız örgütlenmeye başladığı bir dönem 2000'lerin ortası. 2008 bence çok önemli bir dönüm noktası. Listak kuruluyor. İlk defa aileler yani LGBT+ artı çocuğu olan aileler bir araya geliyorlar. Şimdi bir de LADEC var. iki tane aile örgütlenmesi var. Biraz önce ses kaydını dinlediğimiz arkadaşlarımızdan birisi çocuğundan bahsetmişti. Aslında bütün çocukların özgürce var olabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri bir hayat için bu aile grupları. Çalışıyorlar ve çok etkili Bir film yapıldı Can Canlı'nın yönetmenliğinde evet. Benim çocuğum Değil mi? Ne kadar Kalbimize dokunan bir filmdir o da belgesel Evet Can Candan'a da bu vesileyle bir günaydın demiş olabilir. Günaydın ve sevgiler ve bütün Bistak ve evet. e, ailelerine, aktivistlerine o kadar çok insanın hayatını değiştirdiler ki e, ailelerin içerisinde sevginin akabilmesine yol açtı. E, onların yürüttüğü e, çalışmalar, cet e, atında verdiği e, destekle. Hepsine gerçekten e, yürekten sevgiler. Benim çocuğum bu arada Vimeo ve YouTube'dan izlenebiliyor herkese açık bir şekilde. Eğer izlemediyseniz çok çok tavsiye ederim. Burada belki bir bizim programın reklamını da yapmamız lazım. İlk programlarından bir tanesini radyoda sanırım ilk programlarını kendi yani kadın halinde yapmıştık ve üç yıl arkarka program yapmıştık istakla ve ilk programda kimse gerçek ismini kullanmıyordu ikinci programda isimleri vardı üçüncü programda artık film çıkmıştı hani isimler yüzler her şey açık bir şekilde aileler de ya aileler için de bir açılma süreci zaten, e, zaten yani e, ve zorlu bir açılma süreci yaşanıyor. E, bu arada tabii yine programın bir küçücük reklamını yapmak lazım. Hani Onur Haftası'nı hiç es geçmedi bu program. Bu vesileyle daha önce programın programcıları olmuş bütün arkadaşlarımıza da çok teşekkür Aynen. ederiz. Hepsine yürekten sevgiler e, ve günaydın buradan da. E, onur Yürüyüşü en son 2000, yani 2010'lardan itibaren çok kalabalık olmaya başladı. He. Binlerce kişinin katıldığı. 2013'te yaklaşık 100 bin kişi e, İstiklal Caddesi'nin bir ucundan öbür ucuna artık yürünemeyecek halde doldurmuştu. Adım atamadığınızı hatırlıyorum. Azam İnanılmaz bir coşku vardı. <gülüyor> Gerçekten gerçekten gökkuşağının bütün renklerini kutladığımız bir gündü. 2014'te son derece kalabalıktı sonrasında ne yazık ki bergazıyla e, üzerinde gökkuşağı rengi olan kimsenin caddeye giremediği e, <gülüyor> onur yürüyüşleri yaşandı ama bence Türkiye'deki Llgbt hareketi olabilecek en yaratıcı şekilde bu yasaklara. Yasaklamalara da yanıt verdi ve her seferinde bizi şaşırtan eylemlerle kendisini ifade etmeye devam etti. Çünkü aslında her yerde olduğunu ve bir şekilde hepimizin hayatında olduğunu, Gökkuşağı'nın bütün renklerini hatırlatmaya devam etti. Aynen Şimdi öyle. bir müzik arası daha verelim bence. Ve de bu harekete emeği geçen herkese teker teker geldi geçmiş yürekten sevgiler. Evet kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımıza da hepsine yürekten sevgilerimizi yollayalım Ne dinleyelim. Buradayız aşkım diyoruz onlara. <gülüyor> ee, e, galiba yani biraz seçimlerimiz de e, bugün çok kalabalık bir listemiz vardı. Bunu da duyurayım bu vesileyle. Bugün için seçtiğimiz müzikleri e, bir şekilde hepsini derleyip toplayıp bir liste halinde hem YouTube'a hem de Spotify'a koyacağımızı da söyleyeyim. Birçok şarkımız var çünkü. Ee, o zaman Erza Farman'a kulak verelim bence. Ee, Body Was Made dinleyerek e, devam edelim programı. <gülüyor> Arza firmından Body Was Made dinledik. 949 Açık Radyo'da hikayenin her halinde bir onur ayı özel programı hazırladık. Ayşe Gülle, Didem Ben beraberiz. Şimdi aslında bütün bu hareketin marşı olmuş şarkılardan bir tanesine kulak vereceğiz. Queen dinleyeceğiz. I Want to Break Free. Bu dinledik, I Want To Break Free, 94.9 Açık Radyo'da hikayenin her halinde bir kutlama programı yapıyoruz ee, ve yine e, çağrımıza kulak verip seslerini bize yollayan arkadaşlarımıza kulak vereceğiz şimdi. Gökkuşağı, benim için korkusuzca, ilhamla ve şükranla var olmak demek. Benim için Gökkuşağı, varoluşu kutlamak demektir. Haziran ayı Lubunyalar'ın gökkuşağını omzuna atıp şıkır şıkır şıkırdadığı bir dönemdir. Bu dönemde güzel haberler salına durur. Bunlardan birisini de ben vereyim. Lesbifeministler.com tekrar yayında. Lezbiyen biseksüel feministlerin çalışmalarından oluşan arşive, Lubunya kitaplığına ve Lubunya gündemine dair ne ararsanız bu sitede. Lesbifeministler.com Benim için gökkuşağı umut ve heyecan demek. Benim için gökkuşağı derdini, tasasını, Elemini, kederini harılırıl boşaltıp içine döken gökyüzünün şöyle bir durulup bütün renkleriyle derin ve güçlü bir nefes almasıdır. Rahatlatır, ferahlatır, sebepsizce gülümsetir, coşturur, istemeseniz de umut ettirir. Tıpkı mücadelemiz, tıpkı onur ayımız gibi. İyi ki de ille de, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek, aşkla sevgiyle. ...sebepsizce gülümsediğimiz, coştuğumuz günlere diyorum. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Kainattaki bütün canlıların ve gök kuşağının altındaki bütün herkesin e, onurayı kutlu olsun. Ve Mevlâmatizle bitiriyoruz programı. Allaymi semah dinleyeceğiz. Osmanlıca gök kuşağı demek. Bilmiyorum. Evet. <gülüyor> Evet, e, Gökkuşağı'nın sesleriyle kapatalım programı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu benim için. Benim için de Çok sevgiler herkese. Görüşmek üzere. Aşkla. Sevgiyle. Sevgiyle. Aşkla. <gülüyor>